أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث مكتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ...ve kulle zalâletin Geçen hafta... ...ikçiyer dersimizde... ...şeyle başlamıştık. Mekke'nin durumu neydi? Coğrafi olarak, siyasi olarak... ...ekonomik olarak, yönetim olarak... ...ve en önemlisi din anlayışı olarak... ...Mekke'nin durumunu biraz anlatmaya çalışmıştık. Neden Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...veya neden Risalet için Mekke seçildi? Bunları anlatmaya çalışmıştık. Ve özellikle abinin de belirttiği gibi... Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir topluma geldi ve bu topluma bir davetle başladı. Davet, bir davet metodu, bir davet menheci koydu. Biz de bu toplumla kendi toplumumuzu kıyasladık ki bakalım acaba bizim davetimiz nasıl olacak? Biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi sanki cahiliye toplumuna davet ediyormuşçasına mı davete başlayacağız yoksa İslam toplumuna davet ediyormuş davete başlayacağız. Gördük ki geriye dönmeden bizim toplumumuz cahiliye toplumundan çok daha karanlıklar içerisinde yaşıyor. Cahiliye toplumunun 360 tane futu vardı. Biz kendi ülkemizi ele aldık. Bizim ülkemizin 550 tane milletvekiliyle beraber 550 tane futu var dedik. Öyle değil mi? Yani daha işte cahiliye toplumunun eğlence sistemini ele aldık. Gördük ki bizim toplumumuzun eğlence sistemi cahiliye toplumunkinden çok daha karanlık ve çok daha İslam'ın kerih gördüğü bir şekilde gelişmiş. Cahiliye toplumunda kadını ele aldık. Gördük ki bizim toplumumuzda kadının fitnesi cahiliye toplumundan çok daha gelişmiş ve şöyle bir sonuca vardık buradan. Toplumumuz cahiliye toplumuyla aynıysa veya daha da ileriye geçmişse, günahta, küfürden masiyette, o zaman ne yapmamız lazım? Biz de ileride işleyeceğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını güzelce anlayıp, öğrenip bu topluma davete başladığımızda veya davete çıktığımızda emri bil marufu yerine getirdiğimizde Peygamber'in metodunu olduğu gibi ne yapalım, olduğu gibi alalım, takip edelim. Peygamber neden başladıysa o topluma biz de bu topluma neden başlayalım? Ondan başlayalım diye böyle bir giriş yaptık. Cahiliye toplumunu tanımaya başladık. Dediğim gibi en önemli özelliği de cahiliye toplumunun din anlayışı. Çünkü onlar da yani Hz. İbrahim'in dinine tabi olduklarını iddia eden bir topluluktu. Kendilerinin müşrik olduğunu asla kabul etmediler. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı sabit diye isimlendirdiler. Dinden çıkan diye isimlendirdiler. Bundan dolayı şu anda bizim toplumumuz da onlar nasıl İbrahim'in milleti üzerine olduklarını iddia ediyorlardıysa şu anki cahiliye toplumu da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzerine olduğunu iddia ediyor. Tabi bunun böyle olmadığını e, çok özet bir şekilde anlatmaya çalıştık. İnşallah derslerin içerisinden madde madde toplumumuz cahiliye toplumunun düştüğü hatalara neden düştü dedik. Ve yine en belirgin nokta o toplumun şirke düşmesindeki en büyük sebep neydi demiştik. Bir tane adama tabi olmalarıydı. Amr İbn-i tabi oldular. Bir toplum beraberinde Arabistan hepsini ne oldu? Müşrik oldu. Buradan hangi sonuca varmıştır? Aynı bugün bizim insanlarımızın yaptığı gibi hiç sorgu sual etmeden bir takım insanlara ne yapmak? Bir takım insanlara tabi olmak. Bunu gördük. Ve şunu da anlamış olduk. Şirkte alimlere tabi olmada özür yoktur. Çünkü şirkte iştiyat diye bir şey yoktur. Herkes şirkin ve tevhidin ne olduğunu bilmek zorundadır. Eğer şirkte özür olmuş olsaydı bu insanlar Amr ibn-i Luhay'a bilmeden alim diye tabi oldular. Hz. İbrahim'in dini üzere diye tabi oldular ama kesinlikle Allah subhanahu ve teala bunları ne yapmadı? Bunları mazeretli görmedi ve müşrikler diye bunları Kur'an-ı Kerim'de ne yaptı? Kur'an-ı isimlendirdi demiştik. Burada aynı şekilde dediğim gibi tekrar alimlerin önemini, alimin ayağının kaymasıyla beraber bir alimin ayağının kayması bütün bir Arabistan toplumunun şirke girmesine sebep oldu demiştik. Aynı şekilde bugün bize ne yapmamız lazım? Alimlere yaklaşırken, öyle değil mi? Kur'an ve sünnet ölçüsünde onlara yaklaşmamız lazım. Onlarda aşırıya gitmememiz lazım. Yeni bir şey getirdikleri zaman kabul etmememiz lazım dedik. Ve Bidat-ı Hasene meselesini biraz ne yapmıştık? Bunun içerisinde Bidat-ı Hasene meselesinin ne büyük tehlikelere yol açtığını anlatmaya çalışmıştık. Bu, Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce Mekke'nin durumuydu arkadaşlar. Şimdi bunun yanında şöyle bir şey anladık biz. Hani bir söz vardır sürekli yaygın olan. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. Mekke toplumunu işlediğimiz zaman gördü ki zulümde, küpürde, şirkte öyle değil mi? Çok affedersiniz fuhuşta. Öyle karanlık koyulaşmıştı ki artık bir müjdenin gelmesi lazım. Artık şafağın doğması lazım. O da neydi? O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dı. Zaten kısa bir süre sonra inşallah bir iki sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine başlayacağız. Tabi davete başlamadan önce bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimdir? Kimin çocuğudur? Hangi kabileden gelmiştir? Peygamberin isimleri nedir Aleyhisselatü Vesselam'ın? Hangi isimlerle isimlendirilmiştir? Ve bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önce birkaç tane olay bu atıyor oldu Mekke'de. Bir de bunları anlatalım istedik. İlk başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebine değinecek olursak eğer arkadaşlar, biliyorsunuz bütün Peygamberler şerefli bir nesebe sahiptirler. Nesepleri müşrik olabilir, ataları müşrik olabilirler. Fakat toplumun içerisinde şerefle anılan, toplumun içerisinde belli yeri ve mekanı olan insanlardı. Mesela Hz. Şuayb'a baktığımız zaman ne diyor müşrikler ona? Leulâ râhtûke lâ Eğer senin akrabaların olmasaydı, senin o aşiretin hani bir yerin, bir mevkileri olmasaydı biz seni ne yapacaktık? Biz seni taşlayacaktık diyorlar. Ve diğer peygamberler de hakeza. Aynı şekilde bizim peygamber aleyhissalatü vesselam da müşriklerin de ikrarıyla neydi? Çok şerefli bir aileye sahipti. Bukhari'de biliyorsunuz Heraklıysun Ebu Sufyan'la bir konuşması var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı soruyor. Diyor peki onun nesebi nasıldır? Diyor o bizim içerimizde en şerefli olan aileye tabidir. Diyor işte böyle. Bütün peygamberler şerefli ailelere nedir? Şerefli ailelere tabidirler diyor. Aynı şekilde Müslüm'de bir hadiste. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendini anlatırken ne diyor? İnnallâh estafa min beni isma'ile elkinâne ve estafa min elkinâneti el-kureyşe ve estafa min kureyşe diyor ben de Haşimlerden seçti Allah subhanahu ve teala yani Allah İsmail oğullarından Kinane kabilesini Kinane kabilesinden Kureyş'i Kureyş kabilesinden Haşimleri Haşimileri, Haşimilerden de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı istafa demek biliyorsunuz kelime manası arasında seçip onu seçip almak yani herkesin içerisinden onu ne yapmak onu seçip almak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam neydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde seçilmiş bir insandı Aynı şekilde zaten biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü Vesselam'in dedesi Abdülmustalip Mekke'nin içerisinde Kabe'nin bazı görevlerini üstlenmiş olan ve insanlar içerisinde belli bir saygın yeri olan kendi kabilesinin reisi olan neydi? Kendi kabilesinin reisi olan bir insandır. Bu peygamber aleyhissalatü Vesselam'in seçilmişliğine ne? Seçilmişliğine delil. Zaten Allah subhanahu ve teala onu son peygamber olarak son din tamamlanmış dinle göndermesi onun için neydi? Onun için en büyük bir şerefti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babalarından Adnan'a kadar bütün alimler arasında ittifak var. Yani 20. veya 21. babası olan Adnan'a kadar bütün alimler arasında ittifak var. ihtilaf yok bu noktada. Adnan'dan sonra İbrahim'e kadar bayağı bir ihtilaf var. Zaten bazı alimler caiz değil diyorlar. Adnan'dan sonrasını saymak caiz değil diyorlar. Neden? Çünkü Peygamber bir gün nesebini sayıyor sayıyor. Hazreti Adnan'a ulaşınca, estağfurullah, diyor ki, Kese ben nesebüm nesepçiler, nesepçiler biliyorsunuz insanların soyunu çıkaranlar, soy bilimciler yalan söylemiştir. Yani Adnan'dan sonrasını söyleyenler yalan söylemiştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadise itimat eden alimler diyorlar ki bu hadisten yani adnan sonrasını saymak kesinlikle caiz değildir. Bu hadisin zayıf olduğunu söyleyen alimler diyorlar ki Adnan'dan sonrası sayılabilir. Bir de Hazreti İbrahim'den Hazreti Adem'e kadar olan peygamber aleyhissalatu vesselam'ın nesebi var. Bu da tamamen ehl-i kitaptan alınma, tamamen İsrailiyat, hiçbir aslı olmayan rivayetler. Hazreti İbrahim'den Hazreti ne? Hazreti Adem'e kadar peygamber aleyhissalatu vesselam'ın soyunu bulmaya çalışanlar. Hasan Bir şey diğer peygamberin, şey olsaydı, diğer peygamberin Evet, yani bunu bilelim biz âlimler arasında ittifak olan, ihtilaf olmayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Adnan'a kadar, dedesi Adnan'a kadar olan kısımda alimler arasında ne var? Alimler arasında ittifak var. Herkes buraya kadar ne yapmıştır? Buraya kadar kabul etmiştir. Bir de şimdi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri nelerdi? Yani hem kendi dedesinin ona takmış olduğu isimler, hem o toplumun ona takmış olduğu isimler. Çünkü isimler nedir? İsimler şahsa bakılarak, lakaplar, isimler, künyeler şahsa bakılarak takıldığından dolayı bir eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerini anlarsa ne manaya geliyor? Onun şahsiyetini de ne yapmış oluruz? Şahsiyetini de anlamış oluruz. Mesela örnek olarak eğer müşrikler dahi ona el emin diyorlardıysa, yani güvenilir insan diyorlardıysa, o zaman davetçinin, çünkü biz Peygamberin zatında davetçinin ahlakını çıkarmaya çalışıyoruz. Davetçinin ve gelev müşrik toplumunda dahi olsa kendisinde olması gereken vasıf nedir? Eminlik vasfı olduğunu, güvenilirlik vasfı olduğunu anlarım. Peygamberimiz Anahtalatu A.S. arkadaşlar, sahihinde bir hadiste kendi isimlerini, kendisi söylerken ne diyor? Liye kamsetu isme. Benim beş tane isim var. İsimim vardır. Ana Ahmed, ve Ana Muhammed, ve Ana Mahip, Alldi ympu Allahu bhih il küfür. Ve Ana Lahşir, ve Ana Lahatib. Peygamberimiz Anahtalatu A.S. diyor ki ben benim beş tane isimim vardır. Ben Ahmed'im, ben Muhammed'im, ben Mahipim, silicim, Allah'ın kendisiyle küfürü silecek olan Peygamber'im. Ve ben diyor haşirim. İnsanlar benim topuklarımın altında şey diriltilecekler. Tabi bu zührinin açmaması diyenler var. Ravilerden biri. Bir de ben akibim diyor. Kendisinden sonra peygamber olmayacak. Son peygamberim diyor. Birinci ismi zaten peygamberimizin belirtmiş olduğu Ahmet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın İncil'de geçen ismi. Ki zaten Saf suresinde Hazreti İsa kendi kavmine peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdelerken ne diyor? El kavmim diyor ben size ismi Ahmet olan ve İncil'i doğrulayacak olan peygamberin neyim? Peygamberin müjdecisiyim diyor. Demek ki peygamber aleyhissalatü vesselamın önceki kitaplarda da isimlerinden biri Ahmet'ti. Ve aynı şekilde peygamber aleyhissalatü Vesselam bir ismi de neydi? Bir ismi de Muhammed'di. Muhammed de Yahudilerin peygamber aleyhissalatü vesselamın zatında bildiği isimlerdendi. Ve kahinler ve bazı ehli kitap alimleri Muhammed adında birinin peygamber olarak geleceğini ne yapıyorlardı? Haber veriyorlardı. Bundan dolayı mesela bizim siyer toplumda siyer anlayış, e, biliminde bir yanlışlık var. Tek peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilk defa Muhammed diye isimlendirildi diyorlar. Fahad Kadı Şifa da böyle demiyor. Kadı Eyyad diyor ki bilakis bazı kahinler ve bazıları işte Muhammed adında bir peygamberin geleceğini haber verdiğinden Araplar kendi çocuklarına Muhammed isimlerini ne yapıyordu? Muhammed ismini koyuyorlardı. Hani bizden olsun diye. Ki zaten peygamber aleyhissalatü vesselam men li Ka'bi Eşref dediği zaman kim Ka'bi ibn Eşref'i vuracak? Kim kalkıyor oraya ya? Muhammed ibn Mesleme. Demek ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan başka da Muhammedler hem diğer Araplar'da hem Mekke Araplarında vardı. Ki İsa Hafız bin Hacer Peygamberle aynı isimde olan birçok sahabenin ismini zikrediyor yani. Demek ki bu anlayış yanlışmış yani. Sadece Peygamberimizin isminin Muhammed olduğu diye. Muhammed'in manası ne? Ölümüş olan kendisi, ölmüş olan demek. Üçüncü ismi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor ki: ve el ma'hi eladiyamhu Allahu bihilkufur. Allah'ın küfrü kendisiyle silecek olan de bu ismine baktığımız zaman arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davette diyalogçuluk anlayışı, davette ılıman İslam anlayışı diye bir anlayışın olmadığını görüyoruz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam isimlerini dahi sayarken isimlerinin başında neyi ve enel mahi. Ben Allah'ın küfrü yeryüzünden sileceği kendisiyle peygamberim diyor. Demek ki peygamberlerin görevi küfür dinlerini birbirine birleştirmek, veya küfür mezheplerini birbirlerine birleştirmek veya kafir küfür akidesinde olanlarla İslam akidesinde olanları yan yana getirmek değil bilakis İslam'ı sağlamlaştırıp ne yapmak küfür akidesinde olan insanları yeryüzünden silmektir aynı şekilde ileride topluma davetçi olarak çıkacak olan ve Tirmizi'deki hadiste ne diyordu Ebu Derda ve innen ulemae ve rasetul alimler peygamberlerin varisleridir peygamberlerin varisleri olan alimlerin de Peygamberin vasıflarıyla vasıflamaları lazım. Öyle değil mi? Eğer Peygamber küfrü silmekle gönderilmiştiyse bizim de ne olmamız lazım? Kendimizi sürekli o vasıfta görmemiz lazım. Biz Allah'ın bizi yeryüzünde insanları kula kulluktan çıkaran Allah'a kul yapmak için gönderdiği ve yeryüzünden küfür ve küfür sistemlerinin hepsini silmek için gönderdiği insanlarız diye bu şekilde neyimiz olmasanız bilincinde olmamız lazım. Yine ve enel haşir diyor. İnsanların ayağının altında toplanacağı Peygamberim ben. Ve enel akib Benden sonra peygamber gelmeyecek olan ben neyim? Ben peygamberim diyor. Buradan da neyi anlıyoruz? Daha sonra müseyleme ve bazılarının peygamberlik iddiasında bulunmalarının yalan olduğunu anlıyoruz. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra peygamber ne olmayacaktır? Peygamber gelmeyecektir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu peygamberin kendini isimlendirmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberi isimlendirirken mübeşşir diye isimlendiriyor. İnsanları müjdeleyen peygamber diye isimlendiriyor. Aynı şekilde davetçilerin de ne olması lazım? Geldikleri toplumlara müjdeleyici olmaları lazım. Allah'ın insanlara ameller karşılığında müjdelediği şeylerle davetçilerin de insanlara ne yapması lazım? Müjdelemesi lazım. Allah peygamberi Kur'an-ı Kerim'den Nezirul Mubin diye isimlendiriyor. Ap açık bir uyarıcı diye isimlendiriyor. Buradan da biz neyi anlıyoruz? Peygamberlerin davetinde kapalılık yoktur. Peygamberlerin davetinde gizlilik yoktur. Peygamberlerin davetinde insanları aldatmak yoktur. Peygamberlerin daveti apaçıktır. Velev ki insanların hesabına gelmese de, velev ki insanların atalarının ziniyle çelişse de, peygamberlerin daveti apaçıktır. Aynı şekilde davetçilerin daveti de böyle olması lazım. İnsanların heva ve hevesine göre değil, neye göre olması lazım? Allah subhanehu ve teala indirdiği şekilde olması lazım. Kur'an ve sünnete göre kardeşin dediği gibi ve apaçık. Herkesin anlayacağı bir dilde yok anlarsa kabul etmez yok anlarsa bana karşı çıkar anlayışıyla değil ben Allah'ın bana indirdiğini apaçık bir şekilde çünkü Allah kitabını kitab-ül mübin diye apaçık bir kitap diye isimlendirmiş ve bu kitabı açıklayıcı olarak gönderdiği peygamberi de nezir mübin diye apaçık bir uyarıcı diye isimlendirmiş o zaman davetçilerin de ne olması lazım davetçilerin de bu vasıfta olması lazım yine peygamberin Kur'an içerisinde gelen bazı isimleri sırac-ül ondan sonra müzemmiz örtüsüne bürünen ondan sonra müddessir ee, ondan sonra bu tür isimlerle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne olmuş? Kur'an-ı Kerim'de de daha başka isimlerle isimlendirilmiş. Aynı şekilde mesela sahabe, geçen sene Erba'in Nehuya'da gördünüz. i̇bn Mesud ne diyordu mesela? Allah'ın dördüncü hadiste Ve fe-ekhbaran es mesduk. Bize hem doğru sözlü hem de doğrulanmış olan Peygamber ne yaptı? Doğrulanmış olan Peygamber haber verdi ki. Demek ki bu Peygamberin vasıflarından biri, isimlerinden biri de neydi arkadaşlar? Hem doğru sözlü olan hem de doğrulanmış olan. Peygamberdi. İşte davetçinin de bulunduğu toplumda bu vasıfa sahip olması lazım. Yani hem doğru sözlü hem de insanlar tarafından doğrulanmış olan kendinde leke bulunmayan vasfına sahip olması lazım. Aynı şekilde konunun başında peygamberin isimlerinden bir ismini söyledik. Mesela El-Emin, güvenilir olan peygamber. Bu ismi de ona müşrikler takmıştı. Kendileri onu öldürme planları yaparken emanetleri yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanındaydı. Demek ki müşrik toplumunun peygambere ne kadar güvendiğini görüyoruz. Aynı şekil peygamberin mirasçısı olan davetçi ne kadar şirk toplumunda olursa olsun ne olması lazım? Bütün insanların velev onu sevmeseler de onu öldürmeye de öyle değil mi? Kendisine el emin lakabını takmaları nedir? Takmaları Kişi en azından bunun için çalışması lazım. Kendisine leke getirecek şeyler toplumun içerisinde ne yapmaması lazım? Yapmaması lazım. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini anlatırken kendi isimlerini vasıtları, "Ana Nabiyyu rahmet diyor. Ben rahmet peygamberiyim. Ki Allah Kur'an içerisinde neden bunu doğrular vaziyette ne diyor? Ve mehssenlken illa rahmeten il alamin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Allah سبحانه تعالى. Yine zebini rivayet etmiş olduğu, zebinin nakletmiş olduğu bir rivayette, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, "Ana Dahu ve ana qattal. Ben gülen güler yüzlü olan Peygamberim ve ana qattal. Ve ben çok savaşan neyim? Ben çok savaşan bir peygamberim diye peygamber aleyhissalatü vesselam kendi ismini belirtiyor. O zaman şimdi burada iki tane farklı şey çıktı ortaya. Yani peygamberimiz bir ben rahmet peygamberiyim dedi. iki ben çok savaşan bir peygamberim dedi. Bazı insanlar özellikle vahyin karşısında tağutlaşan insanlar, vahyin karşısında akıl yürüten insanlar bu rivayetleri birbirinden ayırt edememişlerdir. Peygamberimize rahmet yönüyle aleyhissalatü vesselamın Peygamberimizin kıtal yönünü birbirinden ayırt edememişlerdi. Aslında arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşması insanları öldürmekten dolayı değildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşması gene insanlara vahmetti. Çünkü insanların elinden tutup savaşarak, öyle değil mi? Onları küfürden kurtarıp İslam'a getiriyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarıyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaşla. İşte bu noktayı anlayamayan insanlar ne yaptılar? peygamberin cihat sıfatını da İslam'daki cihadı da tevhiller ederek bozmaya çalışarak İslam'da cihad yoktur dediler. Sadece savunma vardır dediler. Saldırı cihadı yoktur dediler. Oysa Bedir gününde Mekkeliler peygambere ne yapmıştı ki? Peygamber aleyhissalatü vesselam gitti onlara saldırdı. Öyle değil mi? Tebuklular peygamberimizin aleyhissalatü vesselam'a ne yapmışlardı ki? Peygamber aleyhissalatü vesselam kalktı gitti onlara saldırdı yani. Öyle değil mi? Yani genel olarak şeye baktığımız zaman peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın siresine baktığımız zaman İslam'da talep cihadı vardır. Ama bu insanları öldürmek için değildir. Sırf insanların elinden tutup hakka gönlü açık olanları veya kılıçla da olsa İslamiyet dinlene yapmaktır. İslamiyet dinle sokup onları hem dünyalarını hem de ahiretlerini kurtarmaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, ben tövbe peygamberiyim diyor. Yani kendisinin tövbe kapsının kendisiyle açıldığı günahların mesela eski kavimlerde Günahların cezaları çok daha şiddetliydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü da la beraber günahların cezaları düşürüldü ve tövbe kapsı genişletildikçe genişletildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ikram olaraktan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda tövbe peygamberidir. <gülüyor> bu isimleri tabi biz özet olarak anlattık. Böyle sadece isimleri verdik. Eğer bu isimleri mesela not ettiyseniz bu hepimiz için geçerli. Yani içinde bulunduğumuz toplumda davetçinin kendisiyle vasıflanması gerektiği isimler nelerdir? İsimler bu isimlerdir. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın isimlerinden bahsetmişken insanlar arasında ihtilaflı olan bir konuya da değinelim, Hem bilgimiz olsun. Bukhari'de Hazreti Enes diyor ki bir gün diyor biz pazardayken adamın biri ya ebel kalsın dedi Peygamber aleyhissalatü vesselama. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam döndü dedi ki benim ismimle isimlenin. Fakat benim künyemle künyelenmeyin. Yani çocuklarınızı veya kendi isimlerinizi Muhammed diye koyabilirsiniz. Fakat Ebul Ebel Kasım veya Ebul Kasım diye çocuklarınızın ismini ne yapmayın? Çocuklarınızın ismini küny bu künyeyle künyelenmeyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu hadisten bazıları Muhammed isminin, e, Ebul Kasım isminin veya işte ikisinin beraber konulamayacağını söylemişlerdir. Hafız İbni Hacer yapmış oldu. Fethül Barış Erhan'den diyor ki, İmam Şafi'nin görüşüne göre, yani o da bu görüşü tercih ediyor. E, açık olan nedir? Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına kattı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında karışıklık olmasın diye Peygamber bunu nehyetti. Fakat Peygamber vefat ettikten sonra illet de ortadan kalkmıştır. O zaman ne yapabilir? İnsanlar hem bununla hem bununla yani hem künyeyle hem isimle isimlenebilirler. Bazı alimler demişler, <gülüyor> nehyedilen ne isimle ne künyeyle değildir. İkisiyle beraber. Yani hem Muhammed hem Ebul Kasım ismiyle isimlenmek e, yasaktı demişler. Bu da böyle bir ne olsun, bir bilgimiz olsun diye bunu da ne yaptık? Bunu da zikrettik. <gülüyor> Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam dünya gelmeden önce arkadaşlar olan bazı e, olaylar var. Bu olaylarla sanki Allah Subhanahu ve teala hasteten Arapların, özellikle Arapların Genel olarak da diğer dünyaya işte Rum ve Farsların en büyük imparatorların gözlerini Kabe'ye veya Mekke'ye dikmek istiyordu. Yani oranın dikkatini çekmek istiyordu Allah subhanahu ve teala. Buna binaen bazı olaylar oldu. Yani insan hem Arapların hem de insanların dikkatini çekecek bazı olaylar oldu. İlk olay biliyorsunuz Zemzem hadisesi. Biz geçen hafta konunun başında anlatmışken hani Hz. İbrahim İsmail'in amcası amcası çocukları, Mekke'den kuza kabilesi tarafından sürüldükleri zaman demiştik, zemzemin içine bazı özel eşyaları attılar ve zemzemin üstünü kapattılar ki kimse faydalanmasın diye. Yani zemzemin yerini kimse bilmiyordu. Ta ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalip e, kendi amcası ismi Muttalip zaten. Muttalip vefat ettiği zaman onun yerine kim geçti? Abdülmuttalip geçti. Yani asıl ismi Şeybe olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesi Neyin yerine geçti? Amcasının yerine geçti. Tabi amcasının yerine geçtiği zaman arkadaşlar Ka'ben yanında bir gün uyuyor rüyasında şeyi görüyor. Bu olay Hazreti Ali naklediyor daha sonradan. Demek babalarından duymuş. Babasından şeyinden o da kardeşinden nakletmiş. Kabe'nin yanında bir gün uyurken diyor rüyasında bir ona diyor ki git falan yere kal. İsimlendiriyor git falan yere kal diyor. Öbür gün aynı saatte aynı yerde bir daha uyuyor. Tekrar aynı rüyayı görüyor dört gün üstüse aynı rüyayı görüyor Abdulmutalip. en sonuncu günde kendisine seslenen kişi yerini de vasf ediyor i̇şte karganın e, gagasını koyduğu yerde şöyle bir yükseklikte falan yerini de ona bahsediyor. ediyor tabi o da vasıfları alınca uyanınca bir de görünce bazı emmareleri burada bir şeyin olduğunu anlıyor ve kaslar orayı kazmaya doğru gidiyor oğullarıyla beraber tabi kazınca zemzemi buluyor tabi zemzemin hikayesi var Kureyşlerde var ama kimse yerini bilmiyor. Bulunca tekbir getiriyor. Tekbir getirince de Kureyşler hepsi bunun başına toplanıyorlar. Diyorlar ki ey Abdülmuttalip diyorlar bu bizim atamız İsmail'den kalmış. O zaman diyorlar hepimiz bu zemzem kuyusuna neyiz? Hepimiz bu zemzem kuyusuna ortası. Sadece bu zemzem kuyusu sana ait olan bir kuyu değildir diyorlar. Tabi Abdülmuttalip diyor yok ben buldum bu da nedir? Bu da benim hakkımdır diyorlar. O zaman diyorlar ki şey yapalım. Ee, bir kahine gidelim diyorlar. Şam bölgesinde bir kadın kahine gidelim diyorlar. O kahin bizim aramızda hakem olsun. Hatırlıyorsanız geçen hafta cahiliye toplumunun özelliklerini anlatırken bir noktaya değinmiştik. Demek ki cahiliye toplumu kahinlere inanırlar. Evet. Cahiliye toplumunda kahin inancı vardır. Yani aynı bizim günümüzde olduğu gibi böyle gayetten haber verdiğini iddia eden şeyhler şunlar bunlar. Cahiliye toplumunda da böyle özellikler vardı. Kâhin'in yanına giderken arkadaşlar yolda Şam'a yetişmeden suları tükeniyor ve neredeyse ölecek seviyeye geliyorlar. Yani neredeyse e, bunlar ölecek seviyeye geliyorlar susuzluktan. Abdülmuttalib diyor ki ölümü beklemeyelim diyor. Develerimize binelim su arayalım diyor o zaman. Deve adımını atınca toprağın altından su çıkıyor tekrardan. Yani o devenin ayağını kaldır diye da su fark ediyorlar oradan. Orada da bir meykeni müşrikler diyorlar ki Abdülmuttalib'e diyorlar vallahi Allah senin lehine hüküm verdi. Demek ki o su seninli gerçekten senin hakkındaki ki Allahu da bunu ne yaptı? Allah Teala da bunu senin başına getirdi. Bu biliyorsun nasıldır Şeyh Adil bu senedin bu yani bu rivayetin senedine hasendir diyor yani. Aynı şekilde başka bir rivayette de yani yine edilen bir rivayette yolda yağmur yağıyor. Yağmur sadece Abdulmuttalib'in olduğu çevreye yağıyor. Tab mekanim müşrikler diyorlar demek ki oradaki su senin hakkındı ki Allah böyle bir su olayı bize gösterdi diyorlar tekrardan ne yapıyorlar? Çekişmeyi aralarında bırakıyorlar. O suyu Peygamber aleyhissalatü vesselamın dedesine ait olduğunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Şimdi bu olayın aslında gerçekleşmesinde bizim ilgimizi çeken şu şuydu. Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam daha dünyaya gelmeden kısa bir süre önce Allah subhanahu ve teala tekrardan müşriklerin gözlerini bu ailenin şerefine çekti. Yani bakın bu aile sizin zannettiğiniz gibi sizin gibi sıradan bir aile değildi. Hani sanki ileride büyük bir olay olacak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyaya gelecek Kimse onun ailesine nesebine söz söylemesin diye Tekrardan Allah subhanahu ve ne yaptı Müşşi, Zemzem olayıyla Müşriklerin gözünü Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ailesine ne yaptı Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesine çekti Tabi daha sonra bu olaydan sonra Tekrar bir olay daha oldu Peygamberimize dikkat çekmek için Abdülmuttalip Allah'a bir ada adamıştı Demişti ki Eğer benim on tane benim koruyacak çocuğum olursa İşlerinden birini Allah'a kurban edelim Demişti ve on tane çocuğu olduğu zaman çocuklarını topladı. Dedi ki işte benim şey yapıdınız sizden birinizi kurban edeceğim. Allah'a böyle bir adakta bulundum dedi. Ee, daha sonra aralarında kura çekiyor. Kura Abdullah'a en küçüklerine geliyor. Abdullah da Abdülmuttalib'in çocukların içinde en efendi, Mekkeliler tarafından en sevilen ve Abdülmuttalib'in en çok şefkat duyduğu çocuğu. Ee, tekrar kura çekiyor tekrar çocuğa çıkıyor. tam çocuğu götürüp keseceğim diyor. Sözü getirince Kabe'nin yanına Mekkeliler kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Yani. Çocuğu kesme diyorlar. Yine bir kahine gidelim diyorlar. Girip bir kahine soralım yani bu konu hakkında ne diyecek. Kahine gidiyorlar. Kahinde diyor ki kura çek diyor. 10 10 kura çek. Yani 10 tane deve koy. Bir Abdullah'a bir de develere. Bir Abdullah'a bir develere. Kura çekiyor Abdullah. 10 tane deve gidiyor. Kura çekiyor gene Abdullah. Ta yüze kadar hep kura Abdullah'a çıkıyor. Yüze gelince develere çıkıyor. Develere çıkınca 100 tane ne yapıyorlar? 100 tane deveyi katlediyorlar. Bu rivayet de sağlam bir yolla geliyor. Aynı şekilde arkadaşlar işte bir kere de diyor ki 100 deve ya da Abdullah diyor. O, ok çekiyor bir kere de direkt şeye çıkıyor. E, develere çıkıyor. Abdullah kurtuluyor. Develeri katlediyorlar. Burada yine bu bütün mekerlerin gözünün önünde oluyor. Yine sanki Allah subhanehu ve teala bir defa daha Peygamber aleyhisselatü ve bu adamın özelliğine dikkat çekti. Yani sanki bu adam... Bu adamı Allah koruyor. Hani bunun kesilmesi lazımdı. Bundan sanki bir şeyler çıkacak. Bundan dolayı bu Allah subhanahu aleyhi ve neyindedir? Bu Allah subhanahu ve korumasındadır diye. Hani her, ileride inşallah anlatacağım. Bu adam müşrik de olsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın babası müşrik de olsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam neydi? Onun ondan geleceği için. Onun hatırına değil yani. Allah subhanahu ve peygamber aleyhissalatü vesselamındır hatırına, onun ve Mekkeli müşriklerin dikkatini bu aileye, bu ailenin şerefine çekmek için tekrardan Allah subhanahu ne yaptı? Böyle bir hadiseyi meydana getirdi. Aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra arkadaşlar şimdi bu Araplar için ve Mekke'nin içerisindeki dikkat çekmeydi. Bu defa Allah subhanahu wa sanki öyle bir olay yapmak istedi ki bütün dünyanın gözünü Mekke'nin üzerine çekmek istedi. Yani çok kısa bir süre sonra buradan çıkacak olan bir insan çıktığı zaman İnsanlar da burayı biliyor olsun, buranın şerefini biliyor olsun diye meşhur fil vakası demiş olduğumuz fil vakası meydana geldi. E fil vakası biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Alam tara keif fa'al ashabil fil. Sen Rabb'inin fil ahlânı neler yaptığını görmedin mi? diyordu Allah Subhanahu Teala. Fil olayı sabittir. Aynı şekilde arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'de. Ki rivayette Hudeybiye'ye doğru yürürken kasva peygamberimizin devesi yolda çöküyor. İnsanlar aa kasva çöktü diyor. Peygamberimiz diyor vallahi o ne çöktü ne de bu onun kuyudur. Fili durduran Allah kasvayı da ne yaptı? Kasvayı da durdurdu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da fil olayına ne yapıyor? Fil olayına işaret ediyor. Aynı şekilde Mekke fethedildiği fethildi, gün. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girdiği zaman ne diyor? Ayakta duruyor. Allah diyor fili ve filin ashabını Mekke'ye sokmadı ama Resulünü ve Resulünün sahabesini Mekke'ye yaptı? Mekke'ye soktu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih rivayetlerde fil hadisesine ne yapmış? Dikkat çekmiş. Aynı şekilde cahiliye Arap şiirlerine baktığımız zaman cahiliye Arap şiirlerine fil vakasıyla övünmeyi görürüz. Yani Araplar Fil vakasıyla kendilerini diğer toplumlara ve Kabe'nin diğer yerlere üstünlüğünü şiirlerinde ne yapıyorlardı? Şiirlerinde dile getiriyorlardı. Sahih olan veya alimlerin genelinin tercih ettiği görüşe göre arkadaşlar, fil vakası peygamber aleyhisselatü vesselam dünyaya gelmeden 50 gün veya 55 gün önce vuku vurmuştur. Peki fil vakasının altı neydi? Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Allah'ın onları o kuşlarla kuşları onlara taş göndererek helak ettiği. Onları yenilmiş ekim parçasına çevirdiği bu ordu. Ne için Kabe'ye gelmişti? Ve Allah neden Kabe'yi korudu? Habeşistan'da Ebrehe diye biri Arapların Kabe'ye hac ettiğini duyunca içerisinde bir kıskançlık doğuyor. Neden diyor bütün insanlar Kabe'ye doğru hacca gidiyorlar? Ben diyor bir beyt yapayım diyor bende. Ben de bir kilise yapayım diyor. İçini böyle cevherlerle süsleyeyim diyor. İnsanlar gelsinler burayı tavaf etsinler. Bütün insanları buraya çekelim diyor. Böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Tabi orada bulunan Araplardan iki tanesi bir gece gidiyorlar orayı pisletiyorlar. Artık kimin şeylerde pislik sürüyorlar, kimilerine büyük abdestler ne yapıyorlar affedersiniz. Orayı gidip kirletiyorlar yani Araplar. Evre bu vaziyeti görünce çok sinirleniyor. Yani nasıl olur da Araplar gelir benim şeyimi kirletirler diye, benim yapmış olduğum evi kirletirler diye çok sinirleniyor ve fillerden oluşan 13 veya 12 tane filden oluşan ve çok büyük sayıda bir ordu toplayaraktan Kabe'nin üzerine yürümeye ne yapıyor? Kabe'nin üzerine yürümeye karar veriyor. Ta Kabe'nin yakınlarına ne yapana kadar? Kabe'nin yakınlarına gelene kadar. Kabe'ye Kabe doğru gelince fil yolda duruyor. Mahmur fili dedikleri en büyük fil yolda duruyor. Yönünü Kabe'ye çevirince fil oturuyor. Yönünü bu tarafa çevirince ters tarafa çevirince fil hareket ediyor. 1-2-1-2 bir iki, bir iki, fil şey yapmıyor yani fil hareket etmiyor. Neyse duruyorlar. Fakat Ebre'ye, Kabe'ye saldırmaya kararlı. Yani Kabe'yi kesin bir şekilde ne yapacak? Kabe'yi kesin bir şekilde yıkacak. Tabii o gün Mekkeli e, müşriklerin bu orduya karşı koyacak bir güçleri yok. Zaten dağını halde yaşayan, kendilerini toplayan bir devlet olmadığından dolayı. Böyle bir güçleri, kuvvetleri de yok. Ne yapıyorlar? Çoğu dağlara çekiliyorlar. Tepelere, çevreye kaçıyorlar. Abdülmuttalip gönlü razı olmuyor. Bir de bunlar yolda gelirken şey topluyorlar develeri, işte milletin ganimet dediğimiz, milletin hayvanlarını, milletin mallarını da toplaya toplaya geliyorlar yani. Abdülmuttalip dağdan iniyor geliyor. Ebre'ye diyor ki iki tane rivayet var arkadaşlar. İbni Abbas'ın anlatmış olduğu olayda. Diyor ki bak bu Kabe'yi yıkma diyor. Bu Kabe Allah'ın evidir diyor. Buraya karışma diyor. Ebre'ye de yok diyor. Yani ben burayı şey yapacağım. Ben burayı yıkacağım diyor. Abdülmuttalip orada bir şeyi söylüyor. Diyor ey Rabbim burası senin evindir. Diğer evlere üstündür sen kendi, e, kendi şeyini sana ait olan şeyleri koruduğun gibi benim evimi de ne yap? Benim kendi evini de koru diyor. Ve tekrardan diyor ben Kabe'nin yok edilişini seyredemem diyor. O da bir tepeye çekiliyor. Tabi ondan sonra Allah subhanahu ve teala bahsetmiş olduğu gibi fersele aleyhim tayran abab. Onların üzerine kuşlar gönderiyor. Termihin bi Onlara böyle yapılmış ve aynı şekilde işaretlenmiş taşları ne yapıyorlardı? Fırlatıyorlardı. Fecealehum mekul. Onlar yenilmiş ekine döndüler. Nasıl ki çekirge bir yere girdiği zaman ekini yer ya böyle. Sağını, solunu, ortasını ortada böyle yenilmiş, ısırılmış ekim parçaları kalır. Allah diyor biz onlara işte ne yaptık? Onları o hale çevirdik. Tepsirlerde kimisi diyor hepsi helak oldu orada. Kimisi de diyor bu insanlar ne oldular? Bu insanlar diyor kalktılar. Bazıları ta Habeş'e yetiştiler öyle yaralı halde. Orada helak oldular ki herkes bu olayı görsün diye. Yani Kabe'ye saldırmak isteyen bir orduyu Allah subhanehu ve teala bu hale getirdi diye. Başka bir rivayette de arkadaşlar Abdülmuttalip tekrar geliyor. Diyor benim develerimi ver. O da diyor ki ben zannettim ki bu heybetle geliyorsun. Kabe'nin korunmasını isteyeceksin. O da diyor ben kendi develerime sahip çıkarım. Kabe'nin sahibi de Kabe'ye sahip çıkar. Herkes kendi malına sahip çıkar diyor. Ve kendi e, Ebrahim onun şeylerini, onun develerini veriyor. Ve develerini alıp gidiyor. Sonra işte bu bahsetmiş olduğum olay ne oluyor? Bu bahsetmiş olduğum olay vuku buluyor. Şimdi burada Allah nasıl dikkat çekti diyecek olursak arkadaşlar. Habeşlilerin Rumlarla arası çok iyiydi. Evet. Rumlarla. O gün dünyada iki tane büyük imparatorluk vardı. Rumlar bir de Farslar. Öyle değil mi yani İranlılar bugünkü Farslar? Dünyanın en büyük iki imparatorluğuydu. Bu iki imparatorluk da sürekli birbirinin ve birbirinin dostlarını gözlüyorlardı. Başlarına bir musibet gelsin ki biz de üstüne vuralım diye, topraklarımızı genişletelim diye. Şimdi Habeşlerin Rumlarla arası iyi olduğundan dolayı bu vaka Habeşlerin başına gelince tabi Rum İmparatorluğu Bizans dediğimiz yani Bizanslar hemen bunu duydular. Habeşlerin başına geleni duydular Kabe'ye saldırınca. E tabi dedik Faslar da sürekli Bizans'ın ve Bizans'ın dostlarını gözlüyordu. Acaba başlarına ne gelecek diye. Ki zaten bu olayın hemen ardından sonra Faslar Habeşistan'a saldırıyorlar yani. Başlarına bu musibet geldikten sonra Faslar Habeşistan'a saldırıyorlar. Doğal olarak dünyanın iki büyük devleti imparatorluğu, Kabe'nin önemini, Allah katındaki değerini ve bu mucizevi olayı işitmiş oldular. Aynı şekilde çevredeki Araplar da Kabe'nin değerini ve Mekke'nin değerini bir kez daha ne yapmış oldular? Bir kez daha görmüş oldular. Sanki Allah subhanehu ve teala bu olayla bir, önceki anlatmış olduğum iki olayla özellikle Arapların bu son fil vakasıyla da özellikle bütün dünyanın yani çevredeki büyük imparatorluklarının dikkatini bu topraklara ne yapmak istiyordu? Bu topraklara çekmek istiyordu. Burada anlatacağımız bir şey arkadaşlar. Allah subhanahu ve ta'ala'nın kendine ait olan şeylere nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Ve müşrik olmasına rağmen eğer ikinci rivayet sahih olursa müşrik olmasına rağmen Abdülmuttalip'teki akideyi görüyoruz. Yani Abdülmuttalip kendisi müşrikti. Fakat geldiği zaman Ebre'nin karşısına ne diyordu? Nasıl ki ben kendi develerimin sahibiyim. Bu Kabe'nin de bir sahibi vardır. Kendi şeyi ne yapacaktır? Ben kendi develerimi koruduğum gibi o da kendi sahip olduğu mülkünü ne yapacaktır? Mülkünü koruyacaktır. Ve diyoruz ki arkadaşlar vallahi eğer bugünkü Müslümanlar tabi bu rivayet eğer sabitse eğer bugünkü Müslümanlar o günkü müşriklerin olduğu akide kadar Allah'a güvenseydiler